Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Ve ashabihi ve etbaihi ecmain İzmir'e başkaları başka şeyler söylüyor Ben o kelimeyi söylemeyeceğim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 varıyorlar. Mekke'ye yaklaştıkları bir yerde Mus'ab diyor ki: "Sizin yeriniz Akabe. Ben sizin yalnızda görünmeyeyim. Mekkeliler beni sizinle görmesinler. Arka bir yoldan efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a işin raporunu vermek için efendimizin yanına geliyor. Allah Resulü görüyor. Mus'ab'ı karşısında alıyor, sarılıyor, öpüyor.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 ya Musabul hayır, ey hayırlı Musab, desene Allah senin elinle yesri ve hayrı ulaştırmış. Musab'ın lakabıdır, veren Allah Resulü'dür. Musabul hayır, hayırlı Musab, hayır dağıtan, hayır temsil eden, hayırı toprağa eken bir hayır işçisi o.